Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel murselin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve men tabiyehum bi ihsan ila yevmi d-din emma ba'd Kardeşlerim, Felâfetul Usûl isimli kitabımıza okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta bu Risalemizin ikinci mukaddimesi diye isimlendirdiğimiz bölümünü okumaya devam ettik. Bu hafta yine bu bölümü okuyacağız ve inşallah bu bölüm bu hafta bitecek. Şöyle tekrar bir tercümesini hatırlayalım. Kelime tercümesini, harfi tercümesini yapalım metnimizin. Daha sonra şerh ve izah kısmına geçelim. Müellifimiz Rahimahullah diyor ki, <gülüyor> İlem, bil ki, Rahimekallah, Allah sana rahmet eylesin. Bil ki, Ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin, her Müslüman erkek ve kadın üzerine vâciptir. Taallumu hazil mesaili hsalaf şu üç meseleyi öğrenmek ve amelu bihne ve onlarla amel etmek. El ula birincisi enna Allah'a Allah bizim yaratıcımızdır ve razakana ve bize rızık verendir. Bizi rızıklandırdı. Velem yetrukna hemela. Ve bizi başı boş bırakmadı. Bel ersele ileyna rasule. Bilakis bize rasul gönderdi. Femen etâ'ehu dâhalel cenne Kim o rasule itaat ederse cennete girer. Veman asahu dahilan nar kim o Rasule asi olursa cehenneme girer. Ve delilu kavluhu Taala, bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnnâ ərselna, biz gönderdik. İleyikum size, Rasulen bir Rasul. Şahiden aleyikum üzerinize şahit olarak. Kemaerselne tıpkı gönderdiğimiz gibi ila firavuna rasulen tıpkı firavuna bir rasul gönderdiğimiz gibi. Fe, as, fe asa, ve asi oldu firavunun rasule firavun rasule asi oldu. Fe axhznahu biz de onu yakaladık axzn ve biila Şiddetli bir yakalayış ile. El-Thâniyetu, ikincisi. Yani her Müslüman kadın ve erkeğin öğrenmesi ve gereğince amel etmesi gereken meselelerin ikincisi. Allah'a Allah la razı değildir, razı olmaz. En-yüşreke ma'hu ehadun, hiç kimsenin kendisine ortak tutulmasına, ortak koşulmasına fi ibadeti ibadeti hususunda la melekun mukarrabun ne mukarrab bir meleğin vela nebiyyün mursal ne de rasul bir nebinin ve addelilu kavluhu ta'ala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve ennel mesacide lillahi mescitler Allah'a aittir. Fe la o halde dua edip yalvarmayın. Ma Allahi ehada Allah ile birlikte hiç kimseye. Üçüncü Kardeşlerim bu iki kısmı biz geçen derslerimizde şerh ettik, izah ettik, açıkladık bugün bu üçüncü kısmı inşallah şerh edeceğiz diyor ki müellifimiz الثalifetu üçüncüsü enne men ata'ar rasule kim rasule itaat eder ve vahhadallah ve Allah'ı tevhid ederse rasule itaat eden, Allah'ı tevhid eden kişiye la yecuzu lehu onun için caiz değildir muvalatu veli edinmesi men haddallaha ve rasulehu Allah'a ve rasulüne düşmanlık edenleri toplu anlam rasule itaat eden Allah'ı tevhid eden kişi için Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenleri veli edinmesi yani dost edinmesi caiz değildir. Velev kâne akrabe isterse onlar en yakın akrabaları olsunlar. Ve delilu kavluhu ta'ala bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. La tecidu kavmen <gülüyor> bulamazsın. La tecidu bulamazsın. Ey Resul. Hitap Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. La tecidu bulamazsın. Yani göremezsin. Yoktur. Mevcudu yoktur. La tecidu bulamazsın. Kavmen top, bir topluluk. Ki yü'minune İman ediyorlar. Billahi vel yevmil ahiri. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. ne ve sevgi besliyorlar. Meveddet ediyorlar. Sevgi duyuyorlar. Kime? Men haddallaha ve rasulehu. Allah'a ve rasulüne sınırlarını tanımayarak düşmanlık edenlere. Toplu anlam. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu yuva addune men haddallaha ve rasulehu Allah'a ve rasulüne düşmanlık eden bir topluluğa sevgi beslerken göremezsin bulamazsın. Velev kanu isterse onlar <gülüyor> babaları olsunlar ev <gülüyor> evna'ehum yahut oğulları çocukları olsunlar ev <gülüyor> ihvanehum ya da kardeşleri olsunlar ev aşiretehum yahut aşiretleri olsunlar ulaike işte onlar var ya ketebe yazdı Allah yazdı Bi kulubihimul iman. İşte Allah böylelerinin kalplerine imanı yazmıştır. Ve ey ve onları destekledi bir ruhim minhu kendinden bir ruh ile. Ve yudhikilhum ve onları girdirir. Cennetin cennetlere öyle cennetler ki teciri akar, min tahtil enhar zemininden ırmaklar akar. Khalidine <gülüyor> fiha, orada ebedi kalıcılar olmak üzere. Raziyyallahu <gülüyor> anhum, Allah onlardan razı olmuştur ve razi anhum, onlar da ondan yani Allah'tan razı olmuşlardır. Ulaiike işte bunlar hizbullah. İşte bunlar hizbullah'tır. Yani Allah'ın ehli, Allah'ın taraftarları, Allah'ın yandaşlarıdır. Allah'ın ehlidir. Ela iyi bilin ki inne hizbullahı şüphesiz ki Allah'ın hizbi humul muflihun felaha erenlerin yani başarı ve saadete erenlerin ta kendileridir. Evet. Böylece müellif rahimahullahın ikinci mukaddimesi de bitmiş oluyor. Burayı bir kişi tercüme etsin yine bize. Dinleyelim tekrar tercümeyi. Osman yapsın. Üçüncü maddeyi sadece yap olsun. Es Üçüncüsü en men eta'ar rasul Rasule itaat eden Ve vahhedallah Ve Allah'ı tevhid eden Kimse için La yecuzu lehu Onun için caiz değildir. muvalatu Veli edinmesi Men haddallahı ve rasulehu Allah ve rasulüne düşmanlık edenlere ve levkâne, isterse onlar akraba garip, en yakın akrabaları olsun. Ve delilu kavluhu teâlâ, bunun delili Yüce Allah'ın şu buyurudur. La <gülüyor> tecudu, bulamazsın. Kavmen, yu'minûne Billahi vel yevmil âhire. <gülüyor> Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmi. Yuvaddûne men Allah'a ve resûlehû. Allah ve Resulünün sınırlarını tanımayarak onlara düşmanlık edenlere sevgi beslerken ve isterse onlar ebuhum babaları olsun ev ebnehum isterse oğulları olsun ev ikhwanuhum isterse kardeşleri ev ashiretuhum yahut aşiretleri olsun ulaike işte bunlar işte bunlara ketebe yazdı <gülüyor> fi bihimul imane kalplerine imanı ve eyyedehum bir ruhum minhu ve onları kendinden bir ruh ile teyit etti ve yuduhiluhum cennetin tecrimin tahdiyel enhar ve onları zemininden ırmaklara kan cennetlere girdirir halidine fiha orada yan kalmak üzere radıyallahu anhum Allah onlardan hoşnut olmuştur. Ve radu an. Onlar da Allah'tan. Ulâike. İşte bunlar Hizbullah, Allah'ın hizbidir. Ela iyi bilin ki inne hizbullahı Allah'ın hizbi humul muflihun başarı erenlerin ta kendisidir. Evet. Kardeşlerim, müellif rahmetullahi aleyh bize bu ikinci de her müslümanın kadınıyla erkeğiyle üç meseleyi öğrenmesi ve gereğince amel etmesinin farz olduğunu söyledi. Sonra da bu üç meseleyi sıraladı. Müellif rahmetullahi aleyhin zikrettiği meselelerin birincisi rububiyet tevhidi ile ilgiliydi ve biz bu meseleyi şerh ettik, izah ettik, açıkladık müellifin zikrettiği ikinci mesele de uluhiye tevhidiydi her ikisi de Allah Azze ve Celle'ye imanın iki büyük rüknü yüce Allah'a iman ne demek? onun rububiyetine iman, isim ve sıfatlar da bu rububiyete dahildir, eğer ayrıca zikredilmez ise ve onun uluhiyetine iman Mevlîf rahimehullah ilk iki meselede Allah'a imana işaret etmiş oldu. İki meselenin toplamı Allah'a iman. Birisi Allah'ın rububiyetine iman, isim ve sıfatlar da zikredilmediği için o da dahil oraya. İkincisi de yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın uluhiyetine iman. Yani ibadete layık oluşuna ve ondan başkasının ibadeteye ibadete kesinlikle layık olmadığına iman bu iki meseleyi de geçen derslerimizde şerh etmiştik şimdi bu iki meselenin tamamlayıcısı olarak müellifimiz diyor ki birinci meseleye işaret ederek men ar kim rasule itaat eder birinci meselede ne demişti Allah bizi başıboş bırakmadı rasul gönderdi kim o Resul'e itaat ederse cennete girer. Kim o Resul'e asi olursa ateşe girer. İşte bu birinci meseleye işareten diyor ki, kim Resul'e itaat ederse, yani Allah'ın gönderdiği Resul'ü, risaletini ikrar eder ve bu Resul'e itaat eder. Verdiği haberleri tasdik eder. Emirlerinde ve yasaklarında bu Resul'ün yolunu izler. O Resul'e itaat ederse, ve vahhadallah, bununla da ikinci meseleye işaret ediyor. Ve Allah'ı tevhid ederse, yani ibadetlerle Allah'ı birler, ibadeti yalnız ama yalnız Allah'a yöneltir, Allah'tan başkasına ibadeti yöneltmezse. Yani benim başta zikrettiğim bu birinci meseleyi ve ikinci meseleyi her kim gerçekleştirirse şunu da bilmesi gerekir. Mesele sadece bu ikisinden ibaret değildir. Bu birinci meseleyi ve ikinci meseleyi öğrendikten ve gereğince amel ettikten sonra bil ki, müellif bunu söylemek istiyor. Birinci mesele ve ikinci meseleden sonra şu üçüncü meseleyi de bilmen, bu üçüncü meseleye de dikkat etmen gerekir. Bu üçüncü mesele bu iki meselenin tamamlayıcısıdır, bu iki meselenin ayrılmazıdır, bu iki meselenin gereğidir. Birinci meseleyi öğrendin amel ettin. İkinci meseleyi öğrendin amel etti. üçüncüye dikkat et. Üçüncü mesele bu iki meselenin hem tamamlayıcısıdır, hem de gereğidir, lazımıdır, mutlak ayrılmazıdır. Onun için üçüncü meseleye dikkat et. Peki üçüncü mesele hangi konu hakkında? Kardeşlerim üçüncü mesele, birinci mesele rububiye, ikinci mesele uluhiyye, üçüncü meselede mubalat ve muadat konusu hakkındadır. Mubalat, veli edinmek demek. Muadat, düşman edinmek demektir. Kardeşlerim, bu muvalat ve muadat meselesi, İslam akidesinin en ehemmiyetli, en önemli meselelerinden birisidir. Doğrudan iman ile taalluku, doğrudan Allah'a iman ile ilgisi ve alakası vardır. Yüce Allah subhanahu ve ta'ala, akidenin bu meselesini pek çok ayet-i kerimede kullarına öğretmiş, emretmiş, gereğince amel etmelerini istemiş. Resul sallallahu aleyhi ve sellem de akidenin bu temel esasını açıklamış. Ehli sünnet ve cemaat alimleri de bu temel esasa değişik kitaplarda ve müstakil kitaplarda işaret etmişler. Bu büyük esasa gerek tefsir kitaplarında, gerek hadis kitaplarında konusu ve yeri geldikçe ve gerekse müstakil eserlerde bu büyük esasa işaret ve tembihte bulunmuşlar. Muvalat ve muadad yahut vela ve bera Vela ve bara yahut muvalat ve muadad. Yahut Allah için sevmek ve Allah için etmek. Diyor ki müellifimiz rahimehullah Resule itaat edip Allah'ı tevhid eden yani o ilk iki maddeyi, ilk iki meseleyi gerçekleştiren kişi için, yani bir Müslüman için, bir mümin için. Resul'e itaat eden, Allah'ı tevhid eden ne demek? Müslüman mümin. Bir Müslüman için, bir mümin için, لَا يَجُوزُ lehu, Caiz değildir. Yani haramdır. Caiz değildir. Yani yasaktır, haramdır. Allah Azza ve Celle tarafından nehyedilmiştir. Ney? muhalat ne caiz değil muhalat yani veli edinmek dost tutmak dost edinmek veli olarak kabul etmek kimleri menhaddallaha ve rasuluhu <gülüyor> Allah'a ve resulüne düşmanlık edenleri Allah'a ve resulüne düşmanlık edenleri velau <gülüyor> akraba <gülüyor> isterse onlar en yakınları olsunlar. Müellifimiz rahmetullahi aleyh adeti olduğu üzere bunun da delilini söylüyor ve diyor ki delilu Kavluhu Taala Bunun da delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. La تَجِدُوا Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki La تَجِدُوا bulamazsın. Yani ey Muhammed, ey Resul sen bulamazsın. Çünkü mevcudu yoktur, varlığı yoktur, imkansızdır, mümkün değildir. Göremezsin, bulamazsın. Neyi göremez, bulamaz? Kavmen, öyle bir kavim ki, يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu. Bulamazsın, göremezsin. Ne hal üzere göremezsin? ne? Ne yaparken? meveddet ederken yani sevgi beslerken sevgi sunarken sevişirken karşılıklı sevgi alışverişinde bulunurken dostluk yaparken ve sevginin gereklerini işlerken sevgi biliyorsunuz kalpte olan ve azalarda gözüken bir şey diğer kalp amelleri gibi sevgi de kalbin amellerinden birisidir ama kalbe yerleşir azalardan gözükür. Bismillah. Bismillah. Yok. Severken, sevgi beslerken göremezsin. Kimlere? Men haddallaha ve rasulehu. Allah ve rasulüne düşmanlık edenler. Burada bu ifadenin anlamı ilim ehli <gülüyor> diyorlar ki men Allah ve Resulü Allah ve Resulünün çizgilerini hududunu sınırlarını tanımayıp reddederek onların karşısında duran yani Allah ve Resulü'nün tam karşısına geçip, onlarla sınır yarışına kalkışan, onları reddeden, onları tanımayan, onlara düşmanlık eden, Allah ve Resulü'nün karşısında duran kimseler. Allah ve Resulü'ne düşmanlık eden kimseler. Selef bunu böyle tefsir etmiş. من حَاتَّ ve وَرَسُولَهُ Allah ve Resulü'ne düşmanlık eden kimselere. Yani, Allah'a ve ahiret gününe iman, Allah ve Rasul'üne düşmanlık edenlere meveddet etmeyi, muhabbet beslemeyi, sevgi beslemeyi engeller. Biri varsa diğeri yok demektir. Biri varsa diğeri yok demektir. Bir kişi de Allah'a ve ahiret gününe iman olduğu zaman o kesinlikle Allah ve Resulünün düşmanlarına sevgi beslemez. Birisinde Allah ve Rasulü'nün düşmanlarına sevgi olduğu zaman onda da Allah'a ve ahiret gününe iman yok demektir. Biri varsa diğeri yoktur. Sonra Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor ki: "Velau kanu isterse onlar Yani Allah'a ve Rasulüne düşmanlık edenler isterse kim olsunlar? ahum isterse babaları olsunlar. Babaları olsa bile bu böyledir. İsterse bunlar babaları olsunlar. Bunun örneği Ebu Beyde bin Cerrah radıyallahu anh'dır. O Uhud günü Allah'a ve Resulüne sevgisinden Allah'a ve ahiret gününe imanından dolayı babasıyla çarpıştı. Abâ'ehum. Sonra ev evnâ'ehum. Yahud isterse çocukları olsunlar. Bunun da örneği bu Bekir radıyallahu anh'dır. Çünkü aynı gün o da oğluyla çarpışmıştır. Oğlunu öldürmek üzere kastetmiştir. Ev <gülüyor> veya çocukları olsunlar. Ev <gülüyor> ihvanehum veya kardeşleri olsunlar. Bunun da örneği Mus'ab i̇bn Umeyr'dir. O da kardeşiyle çarpışmıştır. Ev <gülüyor> aşiretehum Bunun da örneği Ali'dir, Hamza'dır. Onlar da her birisi kendi akrabalarıyla, kendi aşiretlerinden olan, kendi kavimlerinden olan kimselerle çarpışmışlardır. Ulaike işte bunlar. Yani babaları da olsa, kardeşleri de olsa, aşiretleri de olsa, akrabaları da olsa, en yakınları da olsa, Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere sevgi beslemeyen kimseler. İşte onlar. Yüce Allah Subhanahu ve Teala şimdi onların mükafatlarını, ecirlerini, faziletlerini, üstünlüklerini beyan ediyor. Ve buyuruyor ki: "Ulaike işte onlar öyle kimselerdir ki, katabe fi himul iman." Allah onların kalplerine imanı yazmıştır. Kim bozabilir Allah'ın yazdığını? Kim değiştirebilir Allah'ın yazdığını? Yani Allah Azze ve Celle onların kalplerinin içine imanı yerleştirmiş, iman sıfatını onlara vermiş, iman ile onları donatmış, onlara iman tevfikini ve iman hidayetini lütfetmiştir. İman onların kalbinin en büyük, en ayrılmaz, en esaslı vasfı haline gelmiştir. Allah onların kalbine imanı yazmıştır. Onlar böyle kimselerdir. Bu birinci faziletleri. Sonra Rabbimiz buyuruyor ve Celle buyuruyor. Ve وَا onları destekler. Desteklemiştir. Neyle? Bir ruhin, ruh ile, minhu. Kendinden bir ruh ile. Yani ruh, yani vahyi ile, yani tevfiki ile, yani yardımıyla, yani desteği ile. Yani hidayetiyle, yol göstericiliğiyle onu desteklemiştir. Bu da neyi gösteriyor? Kişinin Allah'ın desteğine ve ümmetin Allah'ın desteğine erebilmesi için gerçekleştirmesi gereken şartlardan birisi de Allah o Resulünün düşmanlarına dostluk beslememek, sevgi beslememek. Böyle kimseler Allah Azze ve Celle'nin yardımına ve desteğine mazhar olurlar. Yüce Allah Azze ve Celle kendinden bir ruh ile, bir hidayet, bir medet, bir yardım, bir inayet, bir yol göstericilik ile onlara destek verir. Hem dünyada hem ahirette onların sahibi olur, onların ellerinden tutar. Onlara dünyevi ve uhrevi manada nusret eder, yardım eder, kuvvet verir onlara düşmanlarına karşı onları destekler. Hilelere ve tuzaklara karşı onları destekler. Zorluklara ve meşakkatlere karşı onları destekler. Yol göstericiliğiyle neyi, ne zaman, nerede, hangi şartlarda, hangi durumlarda neyi nasıl yapacaklarını onlara gösterir, onlara yardım eder, onların içerisinden onların içerisinden onları zafere götürecek kimseler çıkarır. Onlara zafer verir. Düşmanlarının hilelerine karşı onları muhafaza eder. Ve eyyedehum bir ruhim minhu. Kendinden bir ruh ile onları destekler. Yardımıyla, inayetiyle, yol göstericiliğiyle onları destekler. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ve yudhiluhum. Ahirinde sonunda ne olur? Onları girdirir. Cennetin öyle cennetlere sokar ki. Yani cennet ne demektir? Bağ ve bahçe demektir. Allah onları öyle bağlara, öyle bahçelere, öyle yerlere sokar ki tecrimin tehtihel enhar zemininden ırmaklar akar. Bu cennetin vasfıdır. Cennete cennet denilmesinin sebebi kardeşlerim ağaçlarının yoğunluğundan, büyüklüğünden dolayı yukarıdan bakıldığı zaman aşağısının gözükmemesi yüzündendir. Cennet böyle bağlar ve bahçelerdir ve zemininde ırmaklar ne? akar. Nehirler akar. Allah Azze ve Celle işte böyle kimseleri böyle yerlere sokar. Sonra Rabbimiz buyuruyor ki خَالِد۪ي Fiha Orada ebedi kalıcılar olarak. Bu kadar mı? Hayır. Bu kimselerin faziletleri, övgüleri ve senaları devam ediyor. Rabbimiz tebareke ve teala buyuruyor ki radıyallahu anhum cennetten daha büyük bir nimet var radıyallahu anhum Allah bunlardan razı, hoşnut olmuştur. Ve radıyallahu anhum Onlar da ondan yani Allah'tan razı, hoşnut olmuşlardır. Yani Yüce Allah Azze ve Celle ihsanatıyla İkramatıyla, verdiği ihsanlar, ikramlar ve, ile, onlara verdiği nimetler ile onları kendisinden razı eder. Onlar da ondan razı olurlar. Artık isteyecek hiçbir şeyleri yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle onların istediklerinden çok daha büyüklerini, çok daha yücelerini, çok daha kıymetlilerini onlara lütfu ihsan etmiştir ve radu an ulaike halen daha övgüleri devam ediyor Rabbimiz buyuruyor ulaike işte bunlar hizbullah işte bunlar Allah'ın hizbidir yani Allah'ın ehlidir bunlar bunlar Allah'ın adamlarıdır bunlar Allah'ın ehlidir bunlar Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin taraftarlarıdır Hizbullah. Bu ayetlerin hemen öncesinde de yüce Allah Subhanahu ve Teala münafıkları Yahudileri veli edinmekten dolayı kınıyor ve buyuruyor ki onlar için ulaihe hizbü şeytan. Yani Yahudileri veli edinen, dost edinen o kimseler de hizbü şeytandır. O münafıklar hizbü şeytandır. Onları veli edinmeyenler hatta Akrabalarını bile veli edinmeyenler, eğer Allah'a ve Resulüne düşman iseler, akrabaları bile olsa onları veli edinmeyenler, Hizbullah'tırlar. Ve Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor, İnne Hizballahı humul muflihun. işte felah yani başarı ve saadet. Felah bu demektir. Başarı ve saadet. İşte felah yani başarı ve saadet onlara ait. İnne humul muflihun işte başarı ve saadet'e erecekler ancak onlardır. Ancak onlardır. Yani nihai başarı fawzu felah onlarındır. Onlardan başkalarının başarıları geçicidir, sahtedir, gerçek değildir. Gerçek başarı, gerçek kurtuluş, gerçek felah, gerçek saadet kime aittir? Hizbullah'a aittir. Peki Hizbullah'ın en belirgin vasfı ne? Bu ayet-i kerimede zikredilen Allah ve Resul'ünün düşmanlarını ne yapmamak? Veli edinmemek. Onlara sevgi beslememek. İşte Hizbullah'ın vasfı budur. Bu meselede tıpkı diğer ilk iki mesele gibi her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine vaciptir. Her Müslüman kadın ve erkek bu meseleyi öğrenecek ve gereğince amel edecektir. Her Müslüman kadın ve erkeğin imandan sonra bilmesi gereken şey, iman ehlini veli edinmek, iman ehlini sevmek ve küfür ve şirk ehlini veli edinmemek, onlara meveddet ve muhabbet beslememektir. Çünkü bu imanın ve la ilahe illallahın bir şartı. La İlahe şartıdır. Geçerlilik şartıdır. Bir kişi Allah ve Resulünün düşmanlarını veli edindiği zaman, Allah ve Resulünün düşmanlarına sevgi beslediği zaman, La İlahe illallah sözünde o kişi yalancıdır. İman iddiasında o kişi yalancıdır. La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah şehadetinde o kişi yalancıdır. Çünkü eğer iman etseydi Allah ve Rasulünün düşmanlarını veli edinmezdi. Onlara sevgi beslemezdi. Bir mümin için, bir Müslüman için kesinlikle küfür ve şirk ehline muhabbet haramdır, caiz değildir. Bu onlara zulmetmek, onlara haksızlıkta bulunmak anlamına gelmiyor. Hatta onlarla, caiz olan, meşru olan bazı ilişkileri kurmamak anlamına da gelmiyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bize izin verdiği ölçüde, bizimle savaşmayan kafirlere karşı elbette, caiz olan muamelelerde bulunmamızda herhangi bir beyis yoktur. Onlarla Allahu Teala'nın çizdiği ölçüler dahilinde muamelelerde bulunabiliriz. Rabbimizin bize izin verdiği ölçüde, Onlarla ilişkilerimiz olabilir. Fakat onlara muhabbet beslememiz, onlara meveddet beslememiz, onlara sevgi beslememiz kesinlikle caiz değildir. Küfür vasfını devam ettirdikleri sürece bizim akrabalarımız bile olsalar onları sevmemiz caiz değildir. Yani şirk ehline ve küfür ehline muhabbet mutlak bir surette haramdır, caiz değildir. Ve her Müslüman kadının ve erkeğin diyor müellifimiz bu meseleyi öğrenmesi, bilmesi ve gereğince amel etmesi gerekir. Nasıl imanı öğreniyorsa, nasıl Allah'a imanı, peygambere imanı, ahirete imanı öğreniyorsa, bu imanın ayrılmaz bir parçası olarak da ve bu imanın bir gereği olarak da iman ehlini sevmeyi ve küfür ve şirk ehlini sevmemeyi öğrenmelidir. Yani... Her birimiz hem kendimizi hem ailemizi hem de çoluk çocuğumuzu Allah'a iman üzere yetiştirdiğimiz gibi iman ehlini sevmek ve küfür ve şirk ehline buz etmek, sevmemek, onlara sevgi beslememek esası üzerine de yetiştirmeliyiz. Çünkü bu esası yitirdikleri zaman Allah'a ve ahiret gününe imanı da yitirdikleri zamandır. Allah'a ve ahiret gününe iman ancak bu esasın muhafazasıyla ayakta durabilir. Allah'a ve ahiret gününe iman ancak ve ancak iman ehlini sevmek, küfür ve şirk ehline buğzetmekle ayakta durabilir kardeşlerim. İman ne demektir? İman Allah ve Resulünü sevmek demek değil midir? Öyle değil mi? Allah ve Resulünü sevmek demek değil mi? Sevgi imanın ayrılmazıdır. Bir kişi Allah ve Resulünü sevmediği halde Allah ve Resulüne iman etmiş olabilir mi? Olamaz değil mi? Bir kişi Allah ve Resulünü sevmeden Allah ve Resulüne iman etmiş olabilir mi? Olamaz. Bunu anladıysanız bilin ki kardeşlerim bir kişi Allah ve Resulünü seviyor olamaz, Allah ve Resulünün düşmanlarını sevdikçe. Allah ve Resulünün düşmanlarına buğz etmedikçe. Bunun misali basit. Anlamak kolay. Siz şimdi çocuğunuzu seviyor musunuz? Seviyorsunuz değil mi? Gayet şiddetli ve çok olarak seviyorsunuz. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Hepiniz çocuğunuzu gayet şiddet bir surette seviyorsunuz. Peki, annenizi babanızı seviyor musunuz çocuğu olmayanlar için? Seviyorsunuz değil mi? Gayet şiddetli, kuvvetli bir surette anne babanızı seviyorsunuz. Peki, bir kişi düşünün. Sizin çocuğunuza eziyet etmek, işkence etmek, ona çok korkunç şeyler yapmak istiyor. Onun için kötülük düşünüyor. Ona çok korkunç eziyetler yapmak istiyor. işkenceler yapmak istiyor. Siz kalbinizi çocuğunuza kötülük yapmak isteyen o kişiye bu huzdan alıkoyabilir misiniz? Koyamazsınız. Eğer çocuğunuzu seviyorsanız Çocuğunuza duyduğunuz şiddetli sevginin aksül ameli nedir? Çocuğunuzun düşmanına buğz etmektir. Onun için sevgi ve buğz iki ayrılmazdır kardeşlerim. Bizde buğz yok. Bizde sadece sevgi var diyenler yalancıdırlar. Sevgi ve buğz ayrılmazdır, imkansızdır ayrılmasın. sevginiz oranında sevdiğiniz şeye değer verirsiniz ve sevdiğiniz şeyin aleyhinde olan sevdiğiniz şeye düşmanlık edene de sevginiz oranında düşmanlık eder buğz edersiniz sevgi ve buğz birbirinin ayrılmazıdır hiç mümkün mü bir kişi çocuğunu sevsin çocuğuna eziyet ve işkence etmek isteyen çocuğunun misalen gözlerini oymak isteyen bir kişiyi de sevsin. Hiç mümkün mü? Nefislerinize sorun. Bu mümkün mü? Bu imkansız bir şey. Hatta şu mümkün mü? Bir kişi çocuğunu sevsin, sonra da çocuğunun gözlerini çıkartmak isteyen bir adama buğz etmesin. Bırakın sevgiyi. Kalbini ona buğzdan engellesin. Bu mümkün mü? Hayır. Sevgi ve buhuz birbirinin ayrılmazıdır. Dolayısıyla Allah'a iman, Allah'a ve Resulüne sevgidir. Allah'a ve Resulüne sevgi duymadıkça Allah'a imandan söz edilebilir mi? Söz edilemez. Allah'a ve Resulüne sevgidir Allah'a ve Resulüne iman. Ee, Allah'a ve Resulüne sevgi duyan birisinin de Allah ve Resulünün düşmanlarına sevgi beslemesi imkansızdır. Buğzetmemesi imkansızdır. Allah'a ve Resulüne duyduğu sevginin oranınca ve şiddetince mutlaka Allah ve Resulünün düşmanlarına öfke besler buğzadır. Bunlar birbirinin ayrılmazıdır. Onun için Rabbimiz tebarek ve teala buyurdu ki la tecidu bulamazsın. Böyle bir şeyin imkanı yok, vücudu yok, varlığı yok. Bulamazsın, la tecidu bulamazsın imkanı yok, vücudu yok, varlığı yok böyle bir şeyin. Bir kavim hem Allah ve Resulüne iman etsin, hem de Allah varasulün Resulün düşmanlarına meveddet etsin. Böyle bir şeyin imkanı yok. Sen böyle bir topluluk bulamazsın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu, bu hal, bu keyfiyet üzere bulamazsın. İsterse en yakınları olsun ne demektir bu? Bu keyfiyet, bu hal üzere bulunan kimseler, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimselerdir. Allah'a ve ahiret gününe iman <gülüyor> etmeyen kimselerdir. Bunlar birbirinin ayrılmazıdır. Bunlar birbirinin ayrılmazıdır. Siz eğer Allah ve Resulünün düşmanlarına sevgi besliyorsanız, bu neye delalet eder? Allah ve Resulüne sevgi beslemediğinize delalet eder. Ve bu da imanın yokluğu demektir kardeşlerim. Bununla ilgili ne kadar Kur'an-ı Kerim'de vazahat var? Ne kadar çok ayetler var? Ne kadar çok örnekler var? Bunların delilleri saymakla bitmez. Ama maalesef ne kadar yazık ki bugün ümmeti Muhammed'in gafil olduğu en büyük haramlardan bir haramdır bu. Kafirleri veli edinmek, kafirleri dost edinmek, kafirlere sevgi beslemek. Bugün ümmeti Muhammed'in haramlığını bile bilmediği hususlardan birisidir bu. Ümmeti Muhammed'den pek çok kimsenin haram olduğundan bile haberdar olmadığı bir meseledir. Bu. Hatta bugün İslam dininin gereklerinden bir gerek olarak sunuluyor. Bütün insanları sevmek, her insana sevgiyle yaklaşmak. Bütün insanları sevgiyle kucaklamak. İşte bu İslam dininin gereklerinden bir gerek gibi anlatılıyor bugün. Allah korusun. Hatta İslam'ın en büyük düşmanları, Yahudileri ve Hristiyanları, ve diğer bütün küfür ve şirk ehlini sevgiyle kucaklamaktan bahsediliyor ve bu İslam'ın ve dinin bir gereği olarak anlatılıyor konferanslar düzenleniyor ve konferans başlığı olarak şu seçiliyor peygamberde insan sevgisi kasıt ne maksat ne niyet ne onlar İslam dininin esaslarını yok etmek istiyorlar Müslümanın kalbinde Allah'ın düşmanlarına karşı öfkeyi ve buğzu silip atmak istiyorlar. Ve Müslümanın kalbinde Allah'ın düşmanlarına karşı öfke ve buz silindiği zaman İslam da iman da silinmiş demektir. Öyle bir duruma gelindi ki bugün bazı kimseler Allah'ın düşmanlarını Allah'ın dostları olarak saymamızı talep ediyorlar bizden. Allah'ın düşmanlarını Ehli Cennet ve Ehli necat olarak saymamızı istiyorlar bizden. Onun için kardeşlerim bu üçüncü husus müellifin zikrettiği bu üçüncü husus muvalat ve muadat meselesi dinde oldukça büyük ehemmiyetli bir meseledir. Ve bugün hususen hakkında oldukça itina özen ve ihtimam gösterilecek meselelerden birisidir. Bu mesele bugün ümmeti Muhammed'in çok büyük kalabalıklarının kendisi hakkında dalalete sürüklendiği, kendisi hakkında hak yoldan ayrıldığı, kendisi hakkında saptığı bir meseledir. Bu mesele bugün ümmetten pek çok kişinin imanını ve dinini kaybettiği bir meseledir. Onun için kardeşlerim bu mesele hakkında tembih, bu mesele hakkında uyarı, dinin diğer meselelerine nispetle çok daha önemli bir hale gelmiştir bugün. Bu mesele hakkında Müslümanları uyandırmak ve uyarmak, dinin diğer meselelerine nispetle çok daha önemli bir konumdadır, çok daha önemli bir yerdedir. Her Müslüman kadın ve erkeğe, muvalat ve muadat meselesini etraflı olarak, Ayrıntılı olarak izah etmek, anlatmak, bu konuda onları uyarmak ve kafirlere, müşriklere, dinsizlere, imansızlara, ateistlere, bütün küfür ve şirk dinlerine ve bütün küfür ve şirk ideolojilerine karşı buğz etmesinin vacip olduğunun ve onları sevmenin haram olduğunun öğretilmesi gerekiyor. Her Müslüman kadın ve erkeğe. Yoksa imanlar gidecek, yoksa din gidecek, yoksa Allah ve Rasulünün sevgisi kalplerden silinecek, yoksa iman ve din kalplerden gidecek. İnsanlar halen daha kendilerini Müslüman sayacaklar, Müslüman olmakla birlikte kafirlere, müşriklere, Yahudilere ve Hristiyanlara sevgi besleyecekler. Bugün bu hususa insanlar o kadar aldırış etmez bir hale geldiler ki, İnsanların artık arasında dolaşan normal sözlerden birisi haline geldi. Her insanı din, dil, ırk vesaire farklar gözetmeden sevmek. Bir Müslüman böyle olabilir mi? Bir Müslüman seveceği insanları seçerken din farkı gözet gözetmiyor olabilir mi? Nasıl olabilir? Nasıl olabilir bir Müslüman din farkı gözetmeden her insanı insan olduğu için sever? Hayır. Hayır. Allah ve Rasulü'nün düşmanlarını nasıl sevebilirsin? Kur'an'ı inkar edenleri nasıl sevebilirsin? Allah'ın vahyini inkar edenleri, Allah'ın Rasulü'nü inkar edenleri ve ona düşman olanları nasıl sevebilirsin? Nasıl sevebilirsin? Hatta kardeşim, senin dinine herhangi bir sözlü ve fiili düşmanlık yapmasalar bile. Hakkı kabul etmedikleri İmana girmedikleri, Kur'an'a iman etmedikleri, peygamberine iman etmedikleri ve o hak ilaha, ibadet ve iman etmedikleri için onlara sevgi besleyemezsin. Evet zulmetmezsin. Haksızlık etmezsin. Kafir de olsalar biz zulmetmeyiz. Haksızlık etmeyiz. Hiçbir kafire. Hatta bize zulmeden kafire biz zulmetmeyiz. Hak ettiğini veririz ona. Ama zulüm etmeyiz. Onlar bizim öldürdükleri zaman burunlarımızı kesebilirler, kulaklarımızı kesebilirler. Biz savaş esnasında onların ölülerine bu eziyeti yapar mıyız? Yapmayız. Zulmetmeyiz. Ama sevmeyiz de. Sevmeyiz. Bir Müslüman Allah ve Resulü'nün düşmanlarını sevemez. Hangi dinden olursa olsun ve hangi ideolojik mezhebe, mensub olursa olsun. İşte bu da üçüncü mesele. Böylece ikinci mukaddimeyi de bitirmiş olduk kardeşlerim. Şöyle bir hatırlayalım neydi? ikinci mukaddime, Selâfetul Usul isimli kitabımız, demiştik ki, bazı mukaddimelerle başlıyor. Birinci mukaddime'de Müellif Rahimeullah dört mesele zikretti. İlim, sonra, İlim, amel, davet, sabır dört mesele zikretti. İkinci mukaddimede de tekrar ilim diyerek başladı ve her Müslüman kadın ve erkeğe vacip olan üç mesele zikretti. Birincisi rububiye, <gülüyor> tevhidi, bizim yaratıcımız Allah'tır, bize rızık veren Allah'tır ve o bizi başı boş bırakmamıştır, bir elçi göndermiştir. O elçi aracılığıyla dinini ve şeriatını tebliğ etmiştir. Kim o elçiye getirdiği hususlarda itaat eder ise o kişi cennete girer. Kim de o elçiye asi olursa ateşe girer. Bu birinci meseleydi. İkinci mesele ikinci mukaddemenin ikinci meselesi uluhiye tevhidi, Yani yüce Allah Subhanahu ve Taala ibadeti kendine has kılmamızı emretmiştir ondan başkasına ibadeti kesinlikle haram kılmıştır Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet şirktir Yüce Allah'tan başkasına ibadet Allah Azze ve Celle'nin asla razı olmadığı bir şeydir kabul etmediği bir şeydir ve bu kişi Allah korusun bu haliyle ebedi cehenneme girer bu da ikinci meseleydi Üçüncü meselemiz neydi? Bugün okuduk, bugün gördük, bugün öğrendik. Bu mesele çok daha uzun bir mesele. Fakat biz dallandırıp budaklandırmıyoruz. Arif olana, akıllı olana tek bir delil de yeter. Müellif Rahim Allah burada tek bir tane delil zikrediyor. Müstakil olarak ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Yahudileri dost edinmemekle ilgili, Hristiyanları dost edinmemekle ilgili bütün küfür gruplarına düşmanlık ve buğz etmekle ilgili oldukça çok sayıda deliller var. Onları veli edinmemek, onları sırdaş edinmemek, onları <gülüyor> efendi edinmemek, onları dost edinmemekle ilgili çok sayıda ayetler var. Fakat bize bu ayet yeter. Bu üçüncü meselede Allah Azze ve Celle kendisine iman eden, Resulüne itaat eden kimselere Allah ve Resulünün düşmanlarına sevgi beslemeyi haram kılmıştır. Allah ve Rasulün düşmanlarına sevgi beslemek kesinlikle caiz değildir. Kafirlerle, müşriklerle değişik muameleler caiz olan kapsamda değişik muameleler olabilir. Yüce Allah Azze ve Celle kitab-ı keriminde ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde hadis-i şeriflerinde bu hususu beyan etmiştir. Açıklamıştır. Şirk ehlini veli edinmenin Hükmü diye bir risale basmıştık biliyorsunuz. O risaleden bu de söylemiştik. Kafirlerle, müşriklerle ilişki nedir? Üç aşamalıdır değil mi? Birincisi kişinin imanını yok eden, küfür ve şirk olan şeyler. Bu hangisidir? Onları dinlerinden dolayı sevmek, dinlerini onaylamak, dinlerini menümsemek, dinlerine muvafakat etmek, dinleri hususunda onlara muvafakat etmek. İkincisi bundan daha aşağı derecede dini bir muvafakat olmaksızın kafirlere, müşriklere sevgi beslemek, destek vermek. Bu da ikincisi. Bu da haram olan şekil. Üçüncüsü neydi? Caiz olan şekil. Onlarla anlaşma yapmamız, onlarla ticaret yapmamız, alışveriş yapmamız. Eğer komşumuz iseler komşuluk hakkını eda etmemiz. Evet. Komşu biliyorsunuz komşu hakkı kafir de olsa ne yapmaz? Düşmez kalkmaz. Kafir de olsa komşu hakkı düşmez. Komşu hakkı kalkmaz. Eğer bize iyilik ederlerse onlara mukabele etmemiz iyilik olarak. Bunların hepsi caiz olan şeyler ve bunların dışında başka şeyler de var. Fakat sevgi beslemek ve muhabbet etmek Kesinlikle caiz değildir. Mutlak olarak caiz değildir. Bir kafire, bir müşrike <gülüyor> sevgi beslememiz katiyen caiz olmaz. Bunu inşallah diğer bütün Müslümanlara da ulaştıralım, öğretelim. Ailemizde çoluk çocuğumuza öğretelim. Bizim çoluk çocuğumuz bugünkü gazetelerin, radyoların, televizyonların etkisiyle Kafirleri sevmesinler. Kafirlere sevgi beslemesinler. İçlerinde kafirlere karşı buz olarak büyüsünler. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin bir gereğidir bu. Allah ve Resulünü sevsinler. Allah ve Resulünün düşmanlarını sevmesinler. Çocuklarınızı böyle eğitin kardeşlerim. Yazık, yazık bize ki iman ettiğimizi söylüyoruz. Allah'a ve ahiret gününe Allah'a ve Resulüne iman ettiğimizi söylüyoruz. Ve bizim çocuklarımız kafirlerin sevgisiyle büyüyorlar. Yazık yazık bize. Yazık bize. Bizim çocuklarımız kafir futbolcuların, kafir şarkıcıların, Müslüman olmayan değişik insanların, siyasetçilerin, şarkıcıların, futbolcuların sayır sevgisiyle büyüyorlar. Yazık bize. Yahut Bizim çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında böyle bir ayrım yok bugün. Yani insanları kafir ve Müslüman diye o zihninde böyle bir ayrım yok. Almanya dediğin zaman, İngiltere dediğin zaman Oralılar kafir diye bir şey aklına gelmiyor. Ona göre bütün insanlar birbiriyle kardeştirler. Ona göre bütün insanlar birbiriyle dostturlar. Her insanın sevip kucaklamak gerekiyor maalesef bugün bizim gençlerimizin ve çocuklarımızın zihni böyle <gülüyor> müslümanın zihninde böyle bir ayrım kalmamış kafir ve müslüman diye bir ayrım yok bu bir felakettir bu bir felakettir onun için bu büyük esasa dikkat etmemiz riayet etmemiz özen göstermemiz ihtimam etmemiz gerekir böylece e, şey ikinci mukaddimemiz ...bitmiş oldu... ...haftaya inşallah... ...kitabımızın aslına... ...giriş yapacağız... ...kitabımızın aslının girişinde de... ...bir mukaddime... ...söz konusu... ...yani müellifimiz... ...Şeyh Rahimehullah... ...üç temel esası ayrıntılı olarak... ...açıklamaya başlamadan önce... ...kısa bir giriş daha yapıyor... ...demiştik ki bu iki giriş... ...daha önce bizim şu ana kadar okuduğumuz... İki mukaddime, ayrı aslında müellifin mustakil risaleleridir. Tek sayfalık, Müstakil risaleleridir. Daha sonra, Salafatul Usul kitabının başına konulmuştur bunlar. <gülüyor> Yok, talep bazı talebeleri tarafından konulmuş. Ee, asıl Salafatul Usul, İğlem, Arşadakallah, haftaya okuyacağımız kısımla başlıyor. Burada da kısa bir mukaddime söz konusu. Elhamdülillah derslerimiz başladığımız zamandan beri özellikle yani bu meclisimizde oldukça güzel geçiyor. Elhamdülillah iştirak maşallah kardeşlerimizden oldukça yoğun buraya sığmıyoruz şükürler olsun. Elhamdülillah ee, internetten kardeşlerimiz dinliyorlar ayrıca telefon bağlantısı. Yaparak dinleyen kardeşlerimiz var. Fakat bazı kardeşlerimiz ders uslubuna alışmadıkları için. Daha önce katıldıkları yerler ya da dinledikleri yerler özellikle burada değil de internet üzerinden dinleyen kardeşlerimiz ders uslubuna alışmadıkları için. Ve bizim tavsiyelerimiz doğrultusunda dersi dinlemedikleri için. Sıkılabiliyorlar. Daralabiliyorlar. Yeterli istifadeyi alamayabiliyorlar. Kardeşlerim, biz sohbet yapmıyoruz şu anda. Ders yapıyoruz. Yani umumi bir sohbette değiliz. Burası bir okul ve biz bir ders meclisindeyiz. Ve bunun da bir adabı var. Yani bu risaleleri elinize alacaksınız. Takip edeceksiniz. Tercümeyi izleyeceksiniz. Siz de tercüme yapmaya çalışacaksınız. Eğer böyle yaparsanız hatta ezber yapmaya çalışacaksınız. Üç esas Risalesini, üç temel esas Risalesini, bu felafetül usul Risalesini ezberlemeye çalışacaksınız. Eğer böyle yaparsanız istifade edersiniz. Dersin lezzetini alırsınız. Ağır gelmez size. Ama böyle yapmazsanız böyle çay şıngırtısı gelen şıngır şıngır şıngır sohbet tarzında olan şeylere heves ediyorsanız yok bu bir ders. Bu bir ders. Ayrıca sohbet yaparız, siteye koyarız, dinlersiniz. Ama ders yapmak ve talebe olarak burada bulunmak, talebe olarak internetten ya da telefon bağlantılarından izlemek bu ayrı bir şey. Derste sohbet tadını bulamayacağınız için size sıkıcı gelebilir dersin tadını alabilmek için derse kendinizi vermeniz gerekiyor kağıdı kalemi defteri elinize almanız gerekiyor burada tercüme yapılırken izlemeniz gerekiyor bir defa tadını aldığınız zaman inşallah sonrasında oldukça hoşunuza gidecektir bir şeyler öğrendikçe hevesiniz ve isteğiniz artacaktır bir şeyler öğrendikçe yüce Allah subhanahu ve teala Hepimize tevfik versin. Hepimize anlayış versin. Tevfik versin. <gülüyor> evet. Bir kardeşimiz şöyle soruyor. Diyor ki ben yurt dışında yaşıyorum. Fransa'da yaşıyorum. Küfür ve şirk ülkesi. Öncelikle sorusuna geçmeden önce bu kardeşimizin, bu kardeşimize şunu telkin ediyoruz. Senin o küfür ülkesinde yaşaman caiz değildir. Bir Müslümanın kafirlerle ve müşriklerle birlikte ikameti caiz değildir. Bu haramdır, caiz değildir. Derhal İslam ülkelerine dönmelisin, kendi vatanına dönmelisin. Müslümanların aralarına dönmelisin. Müslüman yöneticilerin eziyetlerine ve sıkıntılarına sabretmek, kafirler arasında refah ve ferah içerisinde yaşamaktan daha evladır, daha güzeldir. Ezan sesiyle birlikte mescitlerin arasında ve Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanların arasında yaşamak, Allah ve Resulünün düşmanlarının içinde yaşamaktan, senin için daha hayırlıdır. Onun için bizim sana tavsiyemiz İslam alimlerinin tavsiyesidir. Ehli sünnet vel cemaat alimlerinin fetvasıdır. Ehli sünnet vel cemaat alimleri o küfür ve şirk ülkesinde, ülkelerinde Avrupa ülkelerinde ve diğer küfür ve şirk ülkelerinde ikamet etmenin caiz olmadığını daime olarak oralarda kalmanın caiz olmadığını Oralara ancak zaruret, zaruret gereğince gidilebileceğini ve sonra da oralarda ikamet etmeksizin derhal geri dönmek gerektiğini söylüyorlar. Ve buna dair pek çok deliller var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de hadis var. Kardeşlerim, biz bu kardeşimize ve bizi oralardan dinleyen, sesimizin ulaştığı ya da ses kaydımızın gideceği, kardeşlerimizin tümüne ehli sünnet ve cemaat alimlerinin fetvalarını hatırlatıyor. Bu hususla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kafir ve müşriklerle birlikte ikamet etmenin caiz olmadığına ilişkin hadisi şerifini hatırlatıyor ve onları İslam beldelerine, Müslümanların aralarına geri dönmeye davet ediyoruz. Bununla ilgili bazı boş laflar konuşanlara aldırmamalarını işte biz burada daha rahatız İslam ülkelerinde şöyle sıkıntılar var böyle sıkıntılar var ben dinimi burada bunların hepsi boş laftır hepsi boş laftır senin çoluğun, çocuğun senin yakınların, hanımın orada ezansızsınız, ezansız yanınızda, yönünüzde ne kadar uzakta cami var ve komşularınız Çocuklarınızın düşüp kalktığı insanlar hep kafir ve müşrik insanlar. Etrafınızda Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Ateistiyle, Komünistiyle çeşit çeşit kafirler var. O memlekette hayır yoktur. O memleketlerde bereket yoktur. Biz kendi nefsimizi tezkiye etmeyeceğiz. Bana bir şey olmaz demeyeceğiz. Biz hevamızı Allah ve Resulünün emrine boyun eğdireceğiz. Onun için bu kardeşimize madem sorusunu sordu ve diğer bütün kardeşlerimize derhal o küfür ve şirk memleketlerinden ayrılmayı, İslam memleketlerine gelmeyi tavsiye ediyoruz. Diyor ki kardeşimiz Fransa'da yaşıyorum. Burada ehli kitap kafir ve müşrikler var ayrıca ateistler var. Onlara karşı nasıl davranmalıyım? Yüzlerine gülsem doğru olur mu? Evet sen... Orada bulunduğun müddet içerisinde bu kafirlere karşı ister ehli kitap olsun ister ateist olsun bu kafirlere karşı yüzlerine gülerek gülümseyerek hatta ikram ederek davet yapmalısın. Onlara karşı İslam'ın güzel ahlakını İslam'ın yüceliğini kendi amelinde göstermelisin. Onlara gücün yettiği kadar İslam'ın güzelliklerini anlatmaya çalışmalısın. İslam'ı anlatan kitapları, İslam'ı anlatan risaleleri hediye etmelisin. Onlara İslam dininin yüceliğini, faziletlerini aktarmalısın. Gücün yettiği kadar. Eğer buna gücün yetmiyorsa, bu hususta senin üzerine herhangi bir mesuliyet düşmez. Fakat orada bulunduğun süre içerisinde kafirlerle muvalat ve muadat meseleleri hakkında gerekli bilgileri mutlaka öğrenmen gerekir çünkü bazı şeylerin caiz olduğunu ya da sadece haram olduğunu zanneder Allah korusun onlarla kuracağın ilişkilerde dinini ve imanını tehlikeye sokabilirsin ve bazen haram olan bazı işlere düşebilirsin ve bazen de caiz olan bazı şeyleri haram olan şeylerden sayabilirsin. Onun için mutlaka dinin hususunda basiret edinme basiretli olman, ilim elde etmen, bu konuyla ilgili ilim ehlinin fetvalarına, risalelerine, konuşmalarına müracaat etmen gerekir. Bununla ilgili bizim neşrettiğimiz bir kitapçığımız var. Bu kitapçığı bütün kardeşlerime İnceden inceye tetkik etmeyi, inceden inceye okumayı tavsiye ediyorum. Bu kitapçığın müellifi Şeyh muhaddis, İmam Alâme Süleyman İbn Abdillah İbnu Muhammed İbn Abdil Wahhab Attemimi en necdidir. Yani Süleyman İbn Abdillah bu zat bizim şu anda kitabını okumakta olduğumuz Şeyhul İslam Muhammed İbni Abdilvehhab Rahmetullahi Aleyh'in torunudur. Bütün ilim dallarında çok büyük bir imam, çok büyük bir alimdir. Maalesef genç yaşta Allah yolunda öldürülmüş ve inşa Allah şehit olmuş bir kişidir. Biz buna Allah'tan umarız. Bu kişinin çok az sayıda ilmi eseri vardır. Fakat çok Büyük faideler vardır eserlerinde. Ve en güzel eserlerinden birisi de bu eseridir. Biz bunu, elhamdülillah ben bunu tercüme ettim. Ayrıca bu kitabın önüne üç tane mukaddime ekledim. E, bu kitabı kardeşimiz edinebilir. Başka kitaplarda var. E, veya başka kitapların içinde bölümler var. O bölümleri okuyabilir. Bu hususta basiretli olsun. Fakat güç yetirebildiği oranda ehli kitaba İslam'ın güzelliklerini anlatır. Eğer buna güç yetiremiyorsa en azından Risaleler, İslam'ı anlatan Risaleler onlara hediye edebilir. Ee, güzel ahlak sahibi olarak onlara İslam'ın ahlakının yüceliğini gösterebilir. Gücü yettiği kadarıyla davet yapar. Yüce Allah Azze ve Celle onu İslam beldelerine dönmek, dini İmanı hususunda basiretli olmak için ilim elde etmek üzerine muvaffak etsin. Kardeşlerim ee, bu hususta alimlerin sözüne bakın. Çünkü bu hususta maalesef boş laf söyleyenler çok. İşte biz gidersek bak biz buradayız Avrupa'da İslam nüfusu var. Biz gidersek Avrupa'da İslam nüfusu olmaz falan. Bunların hepsi boş laftır. Boş laftır kardeşlerim. Bunlar ne? Vakayı anlamak açısından basiretli bir sözdür. Basiret üzere söylenen bir sözdür. Ne de şer'i açıdan. Zaten şer'i açıdan söyledikleri söz batıldır. Ama vakayı anlamak açısından da bu kimseler isabetsiz kimseler. Biz bugün Avrupa'da kan kaybediyoruz. Kan kaybediyoruz. Müslümanlar dinlerini, imanlarını, akidelerini, itikatlarını yitiriyorlar senin bir mecliste on kişi yirmi kişi bir araya gelip e, sohbet yapman e, bir yerde bir tane küçücük dipte köşede bir mescit açman hakikatten hiçbir şeyi değiştirmez eriyoruz Avrupa'ya gönderdiğimiz insanların imanları akideleri inançları eriyorlar kaldı ki sana akıl yürütme düşmez şeriata uymak düşer Öse şeriat sana diyor ki Kafirlerle birlikte ikamet etme. Evet. Nasihatimizi yeniledik. Yok yok. Hikaye bunlar. Hikaye. Boş laf bunlar. <gülüyor> Ehli kitaptan bir kadın ile evlenmek caiz olan muamelelerden birisidir. Onu e, dünyevi itibarla yani kaşı, gözü vesaire itibarla sevebilir. Fakat kalbi sevgiyle ona sevgi besleyemez. E, dünyevi itibarla sadece sevebilir. Tıpkı kafirlerle ticaret yaptığın zaman kafirlerin yanındaki menfaatini sevmen gibidir bu. Sen kafirlerin yanındaki menfaatlerini seversin. Onlarla ticaret yaptığın, alışveriş yaptığın zaman onlardan para kazanırsın onlara bir şeyler satar yahut onlardan bir şeyler alırsın ve kafirlerin yanındaki menfaatini seversin. Ehli kitap olan bir kadını da kaşından gözünden dolayı seversin fakat o küfür vasfını devam ettirdiği sürece onu değiştirmeye çalışırsın ona davet yapmaya çalışırsın ve galip ekseriyetle ehli kitaptan olan bir kadın kocasının dinine döner ve hemen Müslüman olur. Bu böyledir. Onun için Allah Azze ve Celle onlara kız vermemizi haram kılmıştır ama onlardan kız almamızı caiz kılmıştır. Çünkü bunda çok büyük bir maslahat vardır. Onların İslamlaşması, Müslümanlaşması maslahatı vardır. Ve biz onlara küfür vasıflarını devam ettirdikleri sürece kalbi bir muhabbetle bağlanmayız. Bilakis o küfürlerinden dolayı onlara buğz ederiz. O küfürlerinden dolayı. Yani içimizde o küfürlerinden dolayı onlara buğuz tamamen silinip yok olmaz. Ama dünyevi itibarla elbette onun yanındaki menfaatini seversin. Allahu alem bissevap. Kafirlerden İslam'a düşmanlık etmeyenleri sevme hususu nasıl olmalıdır demiş. Hayır açıkladığımız gibi dinimizde... Hususunda bize düşmanlık etmeyen, bizi yurdumuzdan çıkartmayan kafirlere bize onlar ihsanda bulundukları zaman biz de onlara ihsanda bulunuruz. Fakat onları sevmek diye bir şey yoktur. İster bize düşmanlık etsinler, ister etmesinler. İster ehli kitap olsunlar, ister ehli kitap olmasınlar. İster ateist olsunlar, ister Yahudi, ister Hristiyan. Bütün kafirler, bütün kafirler. Bugza layıktırlar, bugza ehildirler. Bütün kafirler sevilmeleri haram olan kimselerdir. Bunun herhangi bir istisnası yoktur. Fakat komşu kafir komşu hakkından faidelenir. Mesela anlaşmalı bulunduğun kafirle adaletle olur. Bir kafirle İslam devlet başkanı, İslam yöneticisi anlaşma yaptığı zaman o kafirlerle anlaşmayı sonuna kadar ahdimizi bozmayız. Sonuna kadar ahdimizi devam ettiririz. Onlarla ticaret yaparsın vesaire. Ama muhabbet yok. Muhabbet yok. İsterse İslam'a düşmanlık beslemesinler. Muhabbet yok. Evet. Bir kardeşimiz ee, yazmış. Kiliselere saldıran Müslümanların bu hareketleri doğru mu, yanlış mı? Kiliselere saldıran, bilmiyorum ben haberleri çok takip etmiyorum. Avrupa'da <gülüyor> böyle bir şey mi var ya da Türkiye'de böyle bir şey mi var? Ee, bu hareket doğru değil, ee, yanlış bir şeydir. Doğru bir şey değildir, doğru bir husus değildir. Şimdi Müslümanlar bütün dünya genelinde konuşursak, şu iki durumdan birindeler. Ya İslam hükmü cari olan bir yerde yaşıyorlar. Yahut da İslam'ın hükmünün cari olmadığı, İslam'ın hükmünün geçerli olmadığı bir yerde yaşıyorlar. Öyle değil mi? Şu anda bütün Müslümanlar bu iki durumdan birindeler. Eğer sen İslam'ın hükümlerinin geçerli olduğu, yani şer'i hükümlerle, Allah'ın indirdiği hükümlerle yönetilen bir yerde yaşıyorsan bu <gülüyor> kafirlerle olan e, ilişkiler yöneticilerin anlaşmalarına, yöneticilerin ilişkilerine bağlı şeylerdir. Eğer sen böyle bir memlekette yaşıyor isen ve o memlekette kafirler var ise onlar eman verilmiş kafirlerdir. Yahut kendileri sözleşmeli olarak oraya gelmiş kafirlerdir. Kendilerine emniyet sunulmuş Eman verilmiş kafirlerdir. Onlara senin saldırganlık göstermen caiz değil. Yok İslam'ın hükümdar olmadığı, İslam'ın hükümlerinin geçerli olmadığı bir yerdeysen, zaten sen davet merhalesindesin demektir. Zaten bu durumda senin e, Hristiyanlara saldırı düzenlemen, çete kurman, 3-5 e, kişi bir araya gelip de kafirlere, dinsizlere, Yahudilere, Hıristiyanlara saldırıda bulunman ya da onların din yapılarına, din binalarına saldırıda bulunman bu kesinlikle caiz değil. Kesinlikle doğru değil. Kesinlikle. İslam beldesinde yaşasam bile kafirlere karşı, kafirlere karşı muamele yöneticilerle belirlenir. Onlar harbi kafirler mi? Yani savaş halinde olduğumuz kafirler mi? Yoksa savaş halinde olmadığımız kafirler mi? Kaldı ki sen İslam'ın hükümlerinin geçerli olmadığı bir yerde yaşıyor isen yapacağın şey davetten ibarettir. Saldırganlık yapmak değildir. Hele hele kardeşimizin soruda söz konusu ettiği şey kiliselere saldırmak. Kiliselere saldırmak bu kesinlikle doğru bir şey değil. Kesinlikle doğru bir şey değil. Evet. Sonra. Çocuk diş çıkarınca hedik denen bir gelenek var. Bu bidat mi? Bilmiyorum. <gülüyor> Metkedeki Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmiştir. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Galiba kardeşimiz yani Habeşistan'da İslam diyarı değildi. Mekke'den neden oraya hicret edildiğini e, söylüyor. Bizim yani oralarda ikametin caiz olmadığı sözümüze binaen. E, güzel kardeşim e, Mekke'de Müslümanlar e, hicret edebilecekleri herhangi bir İslam beldesi varken Habeşistan'a hicret etmiş değillerdir. Mekke'de Müslümanlar hicret edebilecekleri bir İslam beldesi Müslümanların yaşadığı bir yer var iken kalkıp da Habeşistan'a hicret etmiş değillerdir. Evet. Son soru bu olsun. Hayır, hayır. Yani bu e, bir kardeşimiz sormuş, ifadesi aynen şöyle. İşte bize zulüm ediliyor, bize şöyle haksızlık yapılıyor. Kafir ülkelere hicret etmeyi gerekli kılmaz mı bu diye bu kardeşimizin bu sözü herhangi bir ilmi ortamda işitilse çok ciddi manada yadırganır. Bir defa şu iki kelime nasıl bir araya gelebilir? Kafir ülkelere ne? Hicret. <gülüyor> bu iki kelime nasıl bir araya gelebilir? Yani kafir ülke ve hicret böyle bir şey olabilir mi? Kesinlikle hayır. İslam beldelerinde eziyetlere uğrayabiliriz. Ee, yöneticilerin bazı haksızlıkları, zulmü olabilir vesaire. Bunları sıralamaya, saymaya gerek yok. Fakat eğer herhangi bir sıkıntı varsa, kardeşlerim herhangi bir musibet varsa, bela varsa, Müslümanlar dönüp kendi amelleri içerisinde bunu aramaları gerekir kendi amelleri içerisinde. Bu uzun bir mevzu. Müslümanlar bugün suçu sadece yöneticilere atıyorlar. Kendi amelleri içerisinde suçu aramıyorlar. Halbuki bu Sünnet ve cemaat selefimizin menhecimiz e, selefimizin menhecine uymayan bir şey. Selefi salihin den bize miras olarak kalmış. Bir söz vardır. Der ki Selefi Salihin <gülüyor> onlardan pek çok kimse derler ki kema tekunu yuvella aleikum. Nasıl iseniz öyle yönetilirsiniz. Nasıl iseniz öyle yönetilirsiniz. Müslümanlar dönüp amellerine, akidelerine, hallerine bakmalılar. Her halükarda çare gidip kafirlere sığınmak Kafirlerin topraklarına gitmek, kafir memleketlere gitmek değil. Çare, Müslümanların kendilerini ve etraflarındaki diğer Müslümanları düzeltmeye çalışmaları. Öyle yok. Cepheden kaçmak, üstelik kafirlerin aralarına gitmek. Yok öyle. Geleceğiz, kendi beldemizi, kendi memleketimizi, kendi halimizi, kendi evimizi düzelteceğiz. Kendi evimizi. Allah ve Resulünün hastalık olarak gösterdiği bir şeyde şifa aramayacağız kafirlerle ikamet hastalık sebebidir felaket sebebidir zillet sebebidir kafirlerin yanında müşriklerin yanında ikamette hayır yoktur bereket yoktur Allah ve Resulünün felaket olarak zillet olarak gösterdiği bir şeyde gidip izzeti aramayacağız bu insanlar, İslam memleketlerinde bulunan insanlar hangi bozulma noktasında olurlarsa olsunlar bizim ümmetimiz bunlar. Ve bunlar <gülüyor> akideten, amelen biz ve onlar sayısız kusur ve hatanın içindeler. Biz ve onlar hepimiz beraber düzelmeliyiz, düzeltmeliyiz düzelmeliyiz ve düzeltmeliyiz. Ha vallahu a'lem. aleyhi alihi ve